Şubat. Bir ülkede hekimler sokaktaki insanlara yardım ediyor diye odalarına dava açılıyorsa yargılanmamak suçtur. İstanbul Mimarlar Odası yöneticisi Mücella Yapıcı, ülke çapında milyonlarca kişiyi sokağa döken Gezi Parkı protestolarının ötürü yargılanırken, açmaya hazırlandıkları karşı davadan bahsediyor. Hürriyet. Dünya Şubat ayında dengesi bozuk bir şekilde dönmeye devam etti. Bu bozuklukta, ABD'de karlar altında kalan, New York'ta arabalarına bağladıkları kayaklarıyla kayanlar, ülkenin diğer ucunda kuruyan nehirlerin altında ortaya çıkan yeni altın rezervleri, Fransa'da bal yapacak çiçek bulamayan arılar, İngiltere ve Endonezya'da bir anda sel sularına kapılıp kaybolan insanlar, iki gün aralıksız yağan kar sonunda kesilen elektrik ve doğalgaz nedeniyle ekmek çıkaramayan bakyulu fırıncıların hali, pek de hoş olmayan hatıralar olarak hafızalara kazınmış oldu. İş bunlarla da bitmiyordu. İran'da dünyanın en büyük ikinci tuzgölü Urmiye'nin %95'inin kuruduğu ortaya çıkmış, Brezilya'yı vuran tarihi kuraklık nedeniyle yüzden fazla kentte suyun karneye bağlanacağı açıklanmıştı. Kaliforniya'daki kuraklık uzaydan bakıldığında daha da belirgin hale gelmişti. Japonya'da insanlar Fukushima Daiichi nükleer santralinde yeni bir sızıntı haberiyle dehşet içinde kalmıştı. Türkiye'de 2014'ün ilk enflasyon rakamı beklentilerden yüksek çıktı. Zam şampiyonu ise Charleston biber oldu. Böylece 2003'ten bu yana en yüksek gıda enflasyon artışı görülmüş oluyordu. nya getir garton bir salata yanın da tarama fazla ne ararama bir Sebebi belli gibiydi. Kuru fasulye, pirinç, mercimek başta olmak üzere bakliyat ve türlü baharat geçen yılın kuraklığından etkilenmişti. Trakya'da buğdayda yaşanan sararma ve hastalıkların kuraklığa bağlı stres göstergesi olduğu açıklanmış, Türkiye'nin debisi en yüksek nehirlerinden Muzur'da su seviyesi dere seviyesine inmişti. 80 yıldır görülmeyen bir durum ortaya çıkmıştı bu şekilde. Yaşanan kuraklığın sadece buğdayı değil insanları da strese soktuğu psikiyatristler tarafından dile getirilen bir gerçekti. İklim bilimciler İstanbul'un 4 aylık suyu kaldığını ve bir an önce tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini söylediği sıralarda Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ''Özellikle İstanbul'da su kesintisi olmayacak, aksi takdirde bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım'' açıklamasını yapıyordu. Ülkenin dört bir yanında yine binlerce kişi yağmur duasına çıkarken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da katıldığı yağmur duasında gökyüzüne bakarak ''Sanki tutacak gibi.'' diyordu. Ama endişelenmeye hiç gerek yoktu. Rize'de geçen yıl tuttuğu sularda binlerce balığın can soyunu gasp ederek ölümlerine neden olan şirket dereye 10 bin alabalık gönderiyor. HES'lere karşı çıkanların anlamadığını belirten Veyseleroğlu. Eroğlu, Gidip solaklaya baksınlar dediği HES projesine bakıldığında da kuruyan dereler, kesilen ağaçlar, yok olan yaban hayatı, kaybolan endemik türler görülüyordu. Bir de HES yapımında kullanılan iş makineleriyle yeni teknolojilerin tanıtıldığı fuarın önünde protesto gösterisi yapanlara polis tarafından sıkılan biber gazı. Bu dengesizlik hali dünyada büyük bir huzursuzluk halini de beraberinde getiriyordu. İran'da geliri 380 liranın altında olanlara yapılan gıda yardımı için 7 milyon kişi kuyrukta, Suriye'nin başkenti Şam'da gıda ve ilaç girişine izin verilmeyen Yermuk mülteci kampında açlıktan ölen yüzden fazla kişi toprak altında, Irak'ın Ambar bölgesinde çatışmalardan kaçan 140 binden fazla insan güvenli yer arayışındaydı. Dünya petrol piyasasının kaygı konusuysa Güney Sudan'ın petrol başkenti Malakal'da çıkan çatışmalardı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da başkanlık sarayına bombayı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda, Nijerya, Irak ve Suriye'nin muhtelif yerlerinde gerçekleşen bombalı saldırı ve çatışmalarda yüzlerce insan parçalanarak hayatını kaybetti. Bu saldırıların kimi zaman hükümetler, kimi zaman da isyancılar tarafından üstlendiği görülse de, ne kafalardaki soru işaretleri ne de ölen insanların sayısı azalacaktı. Ukrayna'da hükümete bağlı güvenlik güçleriyle muhalifler arasında çatışmalar tırmanırken, muhalefet liderlerinden Kliçko, Batı'ya müdahale edin çağrısı yaptı. Devlet Başkanı Viktor Yanukov için ateşkes ilan ettiği öğrenildi ama bunlara rağmen sadece bir tek günde 60'tan fazla insan ateşli silahlardan ötürü hayatını kaybetti. Gösterilerin merkezi Maydan, savaş meydanına dönmüştü. Silahlanmış göstericiler vuruluyor, polisler esir alınıyordu. Sonunda Ukrayna parlamentosu, Cumhurbaşkanı Viktor Yanikovic'i görevden aldı. Ve Mayıs ayında seçime gidileceğini açıkladı. Muhalifler barikatlarla dolu meydanda zafer kutlamaları yapsa da asıl savaş şimdi başlıyor gibi duruyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve IMF, Geçici hükümet kurulmasının hemen ardından ülkeye destek vermek konusunda mutabık olduklarını açıklarken, Rusya lideri Putin ordusuna acil tatbikat emri veriyordu. Suriye'de ise barış için gerçekleştirilen Cenevre 2 görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ülke yerle bir olmaya, insanlar da kitleler halinde evlerini terk etmeye devam ediyordu. Venezuela'da başkant Caracas başta, Pek çok kentte hükümet karşıtı eylemciler ile devlet başkanı Maduro'nun destekçileri karşı karşıya geliyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de on binlerce kişi kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıkıyor. Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerden ötürü başkent Bangkok'ta olağanüstü hal devam ederken hükümet karşıtları kamu binalarını kuşatıyor, açılan ateşte dört kişi hayatını kaybediyor, onlarca insan yaralanıyordu. Türkiye'de ise dozerler, hafriyat kamyonları, tomalar, su tankerleri ve sayısız polis Gezi Parkı önünde kamp kurmuş, beklemeye devam ediyordu. Gezi Parkı olaylarında öldürülen Etam Sarısluyu vuran polis soruşturmanın ardından 24 ay kıdemde durdurma cezası alırken, Sarısluy'un ailesi ve dostları haklarında 29 yıl hapis cezası istenen Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu Taksim Dayanışma üyeleri Türkiye'nin dört bir yanında devam eden gezi davalarının sanıkları mahkeme önlerinde kendilerine verilecek olan cezaları bekliyorlardı. Ebru Gündeş eşini her gün 10 dakika görüyor, biz de aynı haktan yararlanmak istiyoruz diyerek isyan eden Trabzon cezaevi sakini kadın mahkumların dediği gibi temel mesele adaletti ve o adalete güven gün geçtikçe azalmaktaydı. Muktedirlerin gözünde ise hiçbir iddia doğru değildi. Her şey montaj, şantaj ve sabotaj çabalarının ürünü olan bir kurgudan ibaretti. Ortada kimsenin pişmanlık duyacağı bir durum yoktu. Bir tek o hariç. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pişman olması lazım şeklindeki açıklamasının ardından Her şeyden haberi olan Başbakan Erdoğan istifa etsin şeklindeki açıklamasından ötürü liderimden özür diliyorum açıklamasını yaptı. Halbuki biraz daha bekleseydi Şubat ayının kendisinden yana olduğunu görecekti. İş adamları, bürokratlar ve akrabalarla dolu birçok yeni ses kaydı ortalıkta dolaşıyordu. Ama en ilginci meclis kürsüsünden de herkese dinletilen kayıttı. Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen, evdeki paraların sıfırlanması talimatlarını içeren ses kaydı. Muazzam çalkantılarla Le dolu geçen 2014'ün son günlerinde 17 Aralık'ın yıl dönümünde Britanya'nın ünlü BBC haber kanalı sıfırlama denen bu ses kaydından bir bölüm yayınlayacak. Bu kaydın modern Türkiye'nin gidişatını baştan başa değiştirdiğini söyleyecekti. Erdoğan Bu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Bunu da kimsenin yanına bırakmayız diye tehditler savururken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, kayıtların montaj olduğunu hissettiğini söylüyor. Hükümete yakın gazetelerin Amerikalı bir medya şirketinin raporuna dayandırılarak kayıtların montaj olduğuna dair manşetten duyurduğu iddialar bizzat o şirket tarafından yalanlanıyordu. Türkiye'de düzenlenen yolsuzluk karşıtı gösterilerde başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere binlerce kişi sokaklara döküldüğü sırada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül meclisten tekme tokat kavgalar arasında geçen HSYK kanunundaki değişikliği onayladı. Ama asıl olan gazetecilere olmuştu. Şubat ayında ortaya çıkan bir diğer gerçek buydu. Başbakanın telefonla verdiği sansür talimatı iddiaları, yayın yasakları ve işten çıkarmalar bir yana, internete erişim ve içerikle alakalı maddelerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB tarafından müdahale edilmesine olanak sağlayan tasarı yine Cumhurbaşkanı Gül tarafından süratle onaylanıp yasalaştı. Twitter'da binlerce kişi Abdullah Gül'ün internet özgürlükleriyle alakalı olarak daha önce verdiği demeçleri paylaştı. Gül'ün 2011 tweet'i şimdi en çok a world arasındaydım. İnsan gerçekten hayret ediyor. Revolution, well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right, all right. right You say you got a real solution Well, you know We don't love to see the plan You ask me for a contribution But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait All right All right free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman and Miles, you ain't gonna make it with anyone anyhow All right All right